Ahmet Cemil acı bir halde ile bakıyor. Şimdi esmer bir kül tabakası şeklinde duran bu kağıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu. Bir iki satırını okudu. Ah yalan şeyler. Ah sahte şiirler diyordu. Bir yaprak daha kopardı. Kopmamakta ısrar eden diğer bir yaprağı kıvırarak, bükerek attı o zıravından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça şiirinin bu intiharı tema şansından cehennemi bir zevk duyuyordu. Kağıtlar böyle yaprak yaprak teaküp etti, nihayet son yaprağa attı. Bu son yaprağın üzerinde de aliverden bir rüzgar esti. Bir an içinde kıpkırmızı oldu, sonra çıtırdayarak son bir ihtizar feryadı ile şerha şerha yarılarak söndü. Şimdi esmer buruşuk bir meyil siması gibi serilmişti. O zaman Ahmet Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla fark edilen yazıları derin derin süzdü. Onları okumak istedi. Gözleri ta nihayette bir yabancı yazının müpem şekline tesadüf etti. Tebrik ederim. Ah yalan. Tebrik ederim. Bu sözün aksi vehmi kulakların içinde bir zehirli yılanın ıslığı gibi soğuk bir ürperme akıtarak geçiyordu. Ah bu yalan, hayatının en büyük yalanı. Onu yaktığına, artık hülyalarının silsilesine onunla şu sobanın içinde hala çıtırdayan bu küllerle bir hatîme verdiğine, katî bir neticeyle, tamiri mümkün olmayan bir hatîme ile bütün hayatının yalanlarını boğup öldürdüğüne tam bir kanaat duydu. Sobasının kapağını kapattı. Artık hayatında İşte yalnız bir hakikat kalmıştı. Hülyasız, üryen, sefil bir hakikat. 5 sene evvel hayatı uzun kumran saçlarıyla, ümitle, münevver gözleriyle giren Ahmet Cemil'in yerinde şimdi yanakları çökmüş, dudakları hayatının matem acısıyla takallüz etmiş harap bir vücut. Bu vücudu ne yapacak? Onu kaldırıp atmak için ne büyük arzusu vardı. Fakat ona tasarruf hakkı başka birisine aitti. Ne yapmak lazım geleceğine artık karar veriyordu. Hüseyin Nazmi gidiyor. Öyle mi? O da gidecek. Fakat o ümitlerin arkasından koşmak için giderken bu ümitlerin inkırazından firar edecek, arkadaşıyla çocukluktan beri başlayan tezat silsilesini ikmal edecek. O zaman birden aklına her gün arkadaşıyla Taksim Bahçesi'nde ellerine ilk aldıkları şiir mecmuasından okudukları parça geldi. Hafuzasında nasıl kalmışsa öyle tekrar etti. Mezaristanım başka bir hayat hengamesinin mahvolmuş kuvvetleriyle dolu fakat henüz ölülerimin silsilesi bitmiş olmadı. Bu silsilenin tamamıyla bitmiş olması için yalnız kendisi mi kalmıştı? İşte o da gidiyor. O da o da o mahvolmuş kuvvetlere iltihad edecek. O zaman çehresine son bir yersiz azmin metaneti geldi. Çekmecesini açtı, kağıtların arasında araştırdı. Mektepten mezuniyet çahadetnamesini buldu, açarak okudu. Bununla vilayetlerden birine gidecekti. Karşısında yazahanesinin üstünde harita kendisine bakıyor, kuvvet vermek isteyen bir nazarla gülümser gibiydi. Kendi kendine, "Bir yerlere gitmek o kadar uzak ki, fikrim şu geçen hayatıma yetişemesin." diyordu. Gözleri bir aralık arkadaşının gidebileceği yerleri dolaştı, sonra indi, kendisine sakin bir hayat ihsar edecek yerlere baktı. Öyle bir yer ki önünde, ardında, solunda, sağında çöl, yabız, üryan, medit bir çöl olsun diyordu. O zaman yazahanesinin önüne oturdu, gözleri bu haritanın çöl deryalarına dikilerek orada hayalinde oyanan alevin temarcıansına dalarak düşündü. Burada hareket etmeyerek, saatlerin geçtiğini fark etmeyerek nefsinden tam bir tecerrüt içinde duruyordu. Uzaktan bir hayalin zemzemesi gibi bellisiz bir neşideyi işitmek vehmiyle titredi. Bir Arap sahil vardı ki haftada bir gün öğle inle ikinde arasında Süleymaniye'nin bu tenha sokağından Ahmet Cemil'in güftesini zapt edemediği bir acı neşide ile geçerdi. O, evde bulunduğu zaman başka bir cihanın başka bir tarzda yaratılmış bir mahlukuna mahsus yabancılığında latif bir vahşet, müskir bir garabet hissi olunan bu sesten Bütün kalbinde hissedilip de mahiyeti tahlil imkanından kaçan hissiyat ona refakat edecek bir ahenkle uyanır. Hayatının zapt olunamayan şiirlerini fasih bir tercüman gibi gelen bu neşideden bedii tesirini kaçırmamak için sahibini görmek istemeyerek dinlerdi. Bugün şu haritanın veya bağını temahcası oranın azûde hayat vehmi onun çıplak manzarasının hayali içinde bu sesin tesiri arzın tepkinde bir şey oldu. O ses yaklaşıyordu. Evvela uzaktan pest ve deruni bir şikayet başlamıştı. Sonra yavaş yavaş yer yer birer ızdırap şehiği ile iniltisiyle boğularak mecruh bir güvercin gibi aciz bir hamleyle yükselmek isterken birden bir mefturiyetle bir sükût girdabının içinde düşerek Bir müddet kanatlarıyla topraklarda sürüklenip sürüklenip çırpındıktan sonra nehyus ve mütehassir bir nazarla göklere gözlerini dikerek göğsünü parçalayan son bir feryatla başını kaldırdıktan sonra son nefesi bir figan gargarası içinde sönüp gidiyordu. Bir müddet bir memat söküldü. Ahmet Cemil'in hayatını bir mezarın soğuk kafası istila eder gibi oldu. Hiçbir şey işitilmiyordu. 1 dakikalık sükût içinde şimdi nazarında hayatı için tasavvur ettiği o çıplak sahne canlandı. Bu 1 dakika içinde bir başka alem hayatını gördü. Nazarın imtidadı imkanı kadar uzun, lekesiz, saf ve mücellâ güneşle kaynayan bir gök altında bir nur deryası içinde oynuyor zannedilen çöl Beyaz ve parlak bir kum saati hassı gibi şaşaalarla çalkalanan sema altında sonsuz uzaklıklara firar eden o ufka yetişmek için koşarak ta ileride fark olunmaz, görülmez bir telakki noktasında yetişiyor. İkisi bu pakize sema ile o saf beyaban ta orada güya koşmaktan, birbirini kovalamaktan yorgun düşerek, yorgun bir visal bu sesiyle dudaklarını uzatıyor, ta yukarıda da berrak bir güneş bütün çarşasıyla beyaz bir hacle fanusu gibi şu visal bezminin üzerine saadet zilalini döküyor. Ah o sema, o beyaban, o güneş! İşte Ahmet Cemil'in bütün nasipsiz hayatına layık iltica ve huzur köşesi. Daha sonra bu beyağanın vahşeti içinde kaybolmuş birer kafile şeklinde öbek öbek hurma ağaçları, muz fidanları görülüyor. Çıplak vücutlarıyla kumluğun ortasında bu tenha ve azüde hayata tesliyet gönderen bir selamla yeşil başlarını kaldırırken uzaktan develer O kum deryalarının evladı, yorgun ve aksak yürüyüşleriyle süzülen bir bulut şeklinde ilerliyor, ötede kumların sinesinden fışkır vermiş bir beyaz rüzgâr dalgası şeklinde, bütün beyaz görünen atlarının üstünde dayaz harmanileri uçuşarak geçen bir süvari zümresi. O vakit bu hayal âlemi karşısında canlanarak yaşamaya başlayınca o ses tekrar işitildi. Bu defa yeni bir hayatla, taze bir kuvvetle orada hemen evin kapısında tekrar uyandı. Şimdi bu seste vahşi eda, bir tehevvür tarrakası, bir merare tuyaanı vardı. Bu öyle bir sestik ki içinde bir kalp parçalanıyor, yırtılıyor, ensicesi sökülerek kan saçılıyor gibiydi. Tiz bir feryatla başladı. Birdenbire ateş almış, havai bir fişek şeklinde çıktı. Yükseldi. Sonra bir müddet müthiş bir irtifada artık kendisini zapt edemeyerek yükselen hamlesinin son kuvvetini sarf ederek titredi. İnecek mi, çıkacak mı, sönecek mi bilinmiyordu. Bir saniye kaldı. Sonra birdenbire patladı. Bir müthiş intiharla dağıldı. O zaman dağınık bir sükût başladı. Güya o havai fişekten kırık dökük vakit vakit parlayan sönen kandiller döküldü. Bunlar süzüle süzüle birer birer öle öle düşüyor gidiyordu. Nihayet bu ses enkazı üzerine gövsü yarılan bir bulut parçasından hafif yağmurlar boşalmaya başladı. Ahmet Cemil mebhut duruyordu. Bugün bu garip neşideden duyduğu şey hiçbir tesirle mukayese edilemezdi. Şu anlaşılamayan, zapt edilemeyen lisan da o ses güya Ahmet Cemil'in babasının matemine, İkbal'in mezarına, Lamia'nın uçmuş hülyasına, şu sobanın içinde hala bir hayat bakiyesiyle çıtırdıyan eserinin küllerine ayrı ayrı ağladıktan sonra bu hasta kalbin bütün elemleri, acıları, tahlil ve ifade edilemeyen dertleri için belli bir lisan olmuştu. Bir müddet bu gaş haletine benzeyen hissiyat içinde kaldı. Şimdi o ses artık büsbütün uzaklaşmış, hemen kaybolmuştu. Artık kulaklarına işte bu çıplak sahranın uzaklıklarında giden deve sürüsü içinden geliyor gibiydi. Ayağa kalktı, kendi kendine, "Evet, oraya gideceğim. O sade hayat içinde ölmüş emenlerimin sakin türbesini orada kuracağım." diyordu. Odasının kapısını açtı. Ah, bu oda! Bu ruhunun en iyisi ve mahremi odacık. Buradan müebbet bir iftira kla ayrılmak lazım geliyordu. Göğsü ufak bir tevsür ahı ile şişiyordu. Bu oda, bu ev bunlardan ayrılmak icap ediyor öyle mi? Merdivenden inerken orada taşlıkta İkbal'in tabutunu ebedi bir sefer için azimete müheyya görüyor gibi oldu. İşte şimdi o da ebedi bir sefere müheyya idi. Biraz durdu, bir veda nazarıyla bu evi selamlıyor gibi aşağı yukarı baktı. Burası nice tatlı acı hatıraların metfeniydi. Tatlı ve acı fakat onların hepsi kalbinin muazzaz, muhterem servet hazinesiydi. Burada bu evin bütün hayatını tahattur etti. O daha küçük bir çocuktu. Buraya nasıl bir telaşla taşındıklarını, babasının o günkü çocukça sevincini, fesini kilim döşeme için kuran sepetliye ettiğini hep bir aydır tahttur etti. Ah o vakit ve ondan sonra babası ölünceye kadar nasıl mesutdular. Lakin daha sonra Ahmet Cemil artık tahttur etmek istemedi. Bu hatıralar kalbini şu eve kuvvetli rabıtalarla yeniden bağlamaya başlıyor, kararının metanetine zaf veriyordu. Dimağına hücum eden o hatıraları silkinerek def etmek istedi. Annesinin yanına girdi. İkbal'i kaybettikten sonra annesiyle arasındaki münasebet her zamandan ziyade tahsseye meyyal bir riqqat kesbetmişti. Bu iki mecruh kalp birbirine takarrub için daha büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Her vakit beraber bulunmakla yek diğerini kaybetme korkusunu örtmek isterler gibiydi. Bu valide kızını kaybettikten sonra oğlunu da elinden kaçırmak tehlikesine karşı her vakitten ziyade titreyerek onun etrafında dolaşıyor, geceleri fena bir rüya ile uyandıkça odasının kapısına kadar gelip dinliyordu. Ahmet Cemil bugün yanına girince annesini o vakitten beri mutatı olan dalgın vaziyette buldu. Sabia Hanım ellerini dizlerinden dolayarak kilitlemiş, her gün geçtikçe gözlerinden katre katre boşalıyor zannedilen hayatı, örtülü nigahını müpem bir noktaya dikmiş duruyordu. Oğlunu görünce gözlerini çevirirdi, onu bir tebessümle karşılamak istedi. Fakat bugün Ahmet Cemil artık annesinin karşısında susarak düşünmek için gelmiyordu. Bugün söylemek annesine son kararını vermek için geliyor. Ta yanına kadar gitti. Senelerden biri ta şu kadar bir çocukken bile vakarına muhalif gördüğü zamanlardan biri aralarında bu kuyubulmayan bir şeyi yaptı. İnsanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, ne kadar ihtiyar olurlarsa olsunlar yine bazı dakikalar vardır ki annelerine sokularak çocuk olmak isterler. Annesinin yanına oturdu, kolları ile onun zayıf, kuru vücudunu sardı, gözlerini gözlerine dikti. Bir müddet öyle, şimdi ikisinin de dudaklarında ne açılmaya ne kaybolmaya cesaret edemeyen acı bir tebessümle bakıştılar.